yine sahabeden bir hatıra dinliyoruz kardeşler aklımızı bir kere daha zorlayalım bir kere daha zorlayalım dış ülkelerden müslüman olmayan elçiler peygamberi ziyarete gelmişler aleyhissalatü vesselam ona sorular soracaklar cevaplar alacaklar gidecekler peygamber aleyhisselam efendimiz de yanıma kimseyi sokmayın bu adamlar özel şeyler konuşuyorlar diye tembihte bulunmuş Torunları da sokmayın dediği yere girmek için kapıcıyı zorluyorlar o da etmeyin eylemeyin çocuklar hem bir şey diyemiyor onlara hem de içeri sokmaması gerekiyor gürültü olmuş lütfen akıllarımızı bir kenara koyalım akılla anlaşılır bir şey değil şimdi kalkmış aleyhisselam efendimiz kapıdaki görevliye buyurmuş ki size gürültü yapmayın demedim mi demiş ya Resulullah Hı. Yani torunların ne yapayım ne diyeyim Atamıyorum içerik koyamıyorum Ne cevap vermiş Kural büyük içindir Çocuğa kural olmaz bırakın çocukları demiş Sokmayın dedim Büyük adamı sokmayın Çocuk ne anlar burada toplantı var Paldır küldür içeri girmişler Oturunca dedeleri omuzuna çıkmışlar Sen Bizans elçisiyle görüşüyormuşsun Sen dinini tebliğ etmek için çok ciddi bir toplantıdaymışsın o esnada Cebrail tutanaklar tutuyormuş ne anlar çocuk bunlardan çocuk adı çocuk çıkmış omuzuna ashab-ı şimdi düşecek bir şey olacak diye heyecanla bekliyorlar orada Ömer orada biraz sonra buralarından ıslaklık başlamış işiyor çocuk i̇şiyor. o toplantıyı alırsan yapacağı bu şimdi yüz verdin bu çocuğu çıkarı dışarı çıkarıp da misafirin olmadığı bir yerde bunun işte göstereceğin gününü <gülüyor> kardeşler ne oldu peki asap kalktılar bir çocuğu yakalayacaklar kalacaklar. hiç olmasın çişini dışarıda yapsın bırakın yavrumu buyurmuş bırakın yavrumu bırakın işemiş çocuk çıkarmış gömleğini bunu yıkayın getirin bana demiş Yıkamış getirmişse Bu kadar niye üzdünüz ki çocuklar demiş Kardeşler var mı söyleyecek sözümüz Var mı Konuşacak sözü olan var mı Allah için Bir söze gerek var mı Ben Çocuklarımızın Evde yanlışlıkla Çiş yapmaları halinde Misafirin yanında Yanlışlıkla Misafirin Yemek yediği tabaktan, mesela Çatalla karpuz alması halinde Büyük çılgınlığı yapması halinde Nasıl davranacağımızı anlatmıyorum Çocuk terbiyesini anlatmıyorum Rahmetellil alemin olan peygamberimizden örnek veriyorum Taşları eriten o merhamet O kaba saba çılgın adamlardan Nasıl rahmet melekleri gibi insanlar çıkarmış, bu siyaseti nasıl göstermiş, uygulamış onu anlatıyorum. Bizde bundan ne kadar var ona dikkat çekmek istiyorum.